Bir Dolap kitaba hoş geldiniz. Günaydın Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap başladı. Ee, biraz zamansız anlatacağım bir kitap var. Yani zamansız anlatacağım dediğim aslında şöyle bir şey. Ee, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir kitap bu. Ee, ve geçen sene 2014 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın 100. E, yılıydı. Bu nedenle birçok şey yayınlandı. Bu kitap da onlardan biri aslında. John Boy tarafından yazıldı, Tudem yayından yayınları tarafından, Tudem yayın grubu tarafından Arif Cem Ünver'in çevirisiyle e, Türkçe'si çıktı bu kitabın. A, bu bir roman. E, Alfi adında kitabın e, adını da söyle. A, olduğun yerde kal. Kitabın <gülüyor> adını söylemeyi unuttum. E, "Olduğun yerde kal" adlı kitap bu. E, Alfi adında bir e, çocuk var, 5 yaşında. Kitap onun doğum gününde başlıyor ama böyle huzursuz sevimsiz bir doğum günü biraz. Annesi bir sürü hazırlık yapmış yiyecekler türlü çeşit işte bir sürü insanı davet etmiş ama insanlar en başta geleceklerini söylemişler ama o gün bir şekilde geleceklerini söylemiyorlar. Böyle bir kutlama yapmak için doğru bir gün değil. ...diyorlar genellikle... E, ...niçin gelmeyeceklerin açıklandığı... ...çünkü o gün Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı gün... Hmm. ...yani o gün savaş ilan edilmiş... ...tam da Alfi'nin doğum gününe denk gelmiş... E, ...tabii herkes... ...doğal olarak huzursuz... E, ...bu durumdan... E, ...yine de işte bir doğum günü yapıyorlar vesaire ...ama tabii ki yetişkinlerin arasında... E, hani ...böyle... ...endişelendirici, merak uyandırıcı... ...konuşmalar sürekli... E, ...var işte Alfi'nin babası... Genç bir adam Mandra'da çalışıyor sabahları işte arabasını yükleyip süt dağıtmaya çıkıyor çok erken saatte o yüzden geceleri genelde erken yatıyor mesela Alfin'in doğum gününde işte saat 9'a kadar oturuyor hı hı. hani öyle erken yatıyor ertesi gün çalışabilmek için mutlu bir aile aslında bu hani sevimli mutlu kendi yağında kavrulan işte komşuları olan bir mahalle hayatı var Baba anne karşılarındaki evde oturuyor bu arada. İşte mesela Polonya'dan göçmüş bir komşuları var. Onun bir kızı var. onunla arkadaş Alfi. Ee, polonya dedim ama emin değilim şu anda kitap önümde olmadığı için bir kendimden şüphe ettim o tam da söylerken yani sonuçta ee, böyle mıydı? Evet, evet. Yani şeşitliliğin evet, bir... olduğu bir ortamda ve evet İngilizler işte <gülüyor> bir sürü de İngiliz yaşadığı bir yer babasının bir arkadaşı var ee, aynı mahallede büyümüşler babaannesi de çok seviyor yani çocukluğunu bildiği <gülüyor> filan ve işte savaş çıkıyor tabii ki bir sürü e, konuşmalar vesaireler işte mesela genelde e, Noel'e kadar biter bu iş Hani vardır ya böyle evet. bir e, e tabi daha spekülasyonlar vesaire. Ve Tabii ne olacağını bilmiyor kimse bilmiyor. E, ve herkeste bir böyle e, şu savaşların en tuhaf yanlarından birisi. Herkesin birdenbire bir görev bilinci edinmesi ve garip bir böyle e, kendi tarafını üstün görme. O tarafın ne olduğu da çok değişiyor. Yani kimisi için e, işte ülkesi, kimisi için dini, kimisi için... Başı bilmiyorum yani garip bir hmm. durum var ya orada yani birdenbire başka bir şeye dönüşüyor insanlar. Burada da bu sahneleri görüyoruz bu kitap boyunca ve e, annesi Alfi'nin e, babasının savaşa katılmasını tabii ki istemiyor. E, babasının arkadaşı bu çok önemli bir karakter bence kitaptaki en önemli karakterlerden bir tanesi e, savaşa karşı bir vicdani retçi. Hı hı. E, ve Alfin'in babası görev bilinciyle orduya yazılıyor. Hı. Kendisi yazılıyor yani. E, i̇şte üniformayla geldiği gün e, önemli bir gün mesela onların hayatında. Sonra babası işte eğitim için gidiyor. Sonra oradan e, hangi birliğe katılacaksa onunla savaşa gidiyor. Bu dönem boyunca tabii birçok zorluk başlıyor e, Alfin'in e, hayatında. İşte okula gitmek gitmemek. Arkadaşlarıyla ilişkileri mesela şöyle şeyler yaşanıyor vicdani redçi e, arkadaşı babasının hı hı. bütün mahalle tarafından dışlanıyor. Başta babaannesi olmak üzere yani çocukluğunu bildiği ve çok sevdiği e, bir kişi olduğu halde e, kendi oğlu askere giderken o reddettiği için savaşmayı ülkesi için savaşmayı her ne işte kraliçe için savaşmıyor saçma şeyler. E, bunun için onu dışlıyor çok kötü davranıyor bütün mahalle ona kötü davranıyor zaman zaman dayak yiyor. Yani mahalleliler tabii hapse atılıyor. Bu, yani bütün bu süreç boyunca bunlar yaşıyor. Ve vicdani retçiler için bugün en azından Türkiye'de durum çok da değişik değil. Evet. Çok da farklı değil. Bu yüzden çok önemli bir karakter bence. Kitaptaki en önemli karakterlerden bir tanesi. Onun hikayesi. Bu arada işte bir sürü zorluk var. Bu Prag'dan gelme babası arkadaşı var. Alfi'nin. O mesela... Şöyle çok önemli bir diyalog var orada. Arkadaşı diyor ki Alfiye, ben işte babasının dükkanı var. Bir dükkan işletiyor orada şeker de satıyor. İşte ne bileyim türlü çeşit şey satıyor. Tuhafiye ile nalburriye arası ama şekerleme de satan bir dükkanı var adamın. Hı hı. Ve Alfi o dükkanı çok seviyor oradan şekerleme alabildiği için. Hani cebin eline geçen paralarla hep şekerleme alıyor. Ve o dükkanda çalışmanın o dükkanı işletmenin. Ne kadar çok şekerle <gülüyor> buluşmak olduğu gibi hayalleri varken arkadaşı hemen hemen yaşıtlar diyor ki hayır diyor ben babamın dükkanını devre almayacağım ben başbakan olmak istiyorum. Bu bir kız. <gülüyor> Alfi bunu ailesiyle paylaşıyor mesela herkes gülüyor. Yani her şeyden önce bir kere kadınlar zaten başbakan olamaz sen ne anlatıyorsun <gülüyor> diye. Zaten oy bile kullanamıyorlarken hani <gülüyor> bunlardan bahsediyor mesela çok güzel yedirilmiş bir şekilde metne hem de. E, arada bu geçiyor. Herkes gülüyor buna. Alfi bir türlü bunu anlayamıyor niye güldüklerini vesaire. Ve bu aile e, dışarıdan geldikleri için Almanlarla birlikte o sırada savaşan, işte Almanların e, safında yer alan falan bir bir, şey, bir durum var tam hatırlamıyorum. Hı hı. Bu yüzden e, bunlar bir toplama kampına gönderiliyorlar. Evet. Çünkü mahalleli de istemiyor. Biz casus istemeyiz diye camlarını kırıyorlar dükkanların falan. Bu da oluyor. Alfi bunlara da şahit oluyor. Bu arada zaman geçiyor, büyüyor. Savaş ilerliyor. Ee, geçim derdi var. Yani geçinmek çok zor bir şeye dönüşmüş durumda. Annesi e, işte e, geceleri hemşire olarak hastanede çalışıyor. Boş vakitlerinde birilerinin çamaşırlarını, zengin birilerinin çamaşırlarını yıkayıp dikişlerini dikiyor. İşte gündüz başka bir işe gidiyor falan. Zaten çok zor bir hayatları var. Alfi bu e, komşularının ...hani toplama kampına gönderilen komşunun evinden boyacı sandığı alıyor. Adamın bir boyacı sandığı var ve çok güzel sürekli ayakkabılarını falan hı hı. boyayan bir adam sürekli. kendi iyi bakan, kendi iyi, iyi kılık kıyafetine çok özen gösteren bir adam. İşte onun boyacı sandığını girip eve alıyor ama kendini çalmış gibi hissetmiyor falan. Hı hı. Zaten hani aslında tam olarak da öyle değil ve gidip okula gitmek yerine... ...istasyona gidip ayakkabı boyamaya başlıyor annesine yardım etmek hı hı. için. Ee, aslında daha kitabın başlarındayız. Hı. <gülüyor> bu kadar anlattığım şey ortamı anlatmak evet, için de hepsi. Bu hikaye Aha. bütün birinci, birinci dünya savaşı boyunca sürüyor mu? Dört evet. yılı birinci, kapsıyor Tabii mu? tabii birinci dünya savaşı boyunca sürüyor. Alf'i dokuz yaşına geldiğinde biz beş yaşındayken Aha. başladık. Alf'i dokuz yaşına geldiğinde artık istasyonda usta bir boyacı. Aha. Annesinin bundan haberi yok ama ara sıra çantasında para buluyor. Hı hı. Allah Allah filan hani bir şaşırıyor e işte evdeki düzenlerine şahit oluyoruz babaannenin durumuna şahit oluyoruz işte bu anlattığım süreçte işte vicdani retçi arkadaşı babasının işte neler yaşıyor ona şahit oluyoruz filan. Bu arada bir babası sürekli mektup yazıyor bütün bu savaş dönemi boyunca aslında yani en başta gittikten sonra belli bir dönem sürekli mektup yazıyor. Hı hı. Fakat bir gün bu mektuplar mektupların arkası kesiliyor. Hımm. Ee, ve bir durum var. Alf'i e, bazı mektupları annesi sakladığı halde buluyor ve babasının en başta mesela işte eğitim birliğindeyken çok eğlendik, şöyle yaptık, böyle yaptık. Sonra savaşa gidiyor. Giderek mektupların tonu değişmeye başlıyor. Ne kadar korkunç bir şey, ne kadar yani dehşet verici bir şey ve en son mektuplarda tamamen saçmalama üzerine kurulu. Olduğun yerde kal ve şimdi git. Olduğun yerde kal ve şimdi git. Mesela sürekli tekrar eden bir şey bu. Hı hı. Olduğun yerde kal ve şimdi git. Bunun ne olduğunu bir türlü anlayamıyoruz mesela. Sonra mektuplar kesiliyor zaten. Hı hı. Ama tabii Alf'i hepsini bulup annesi sakladığı halde bu daha kötü mektuplar diyeyim hani olumsuz duygular içeren babasının zor durumda olduğunu ifade eden mektupları bulup okuyor, okuyor Alf'i bir şekilde annesinin yine haberi yok. Ve bu arada istasyonda tabii türlü çeşit insanla karşılaşıyor. Bir gün e, gelip ona ayakkabı boyatan e, bir subayın elindeki evraklar yere saçılıyor. Aha. ve Alfi babasının ya artık ya ölmüş olmalı ya bir şey kayıp ya da yani hani bir şey fakat annesi gizli görevde olduğunu söylüyor sürekli şu i̇şte o de, dökülen belgeler sayesinde babasıyla ilgili bir gerçeği kavrıyor o şansa bak e, Evet yani şansa bak ve Alfi e, gerçekten bir gizli operasyona başlıyor e, babasının nerede olduğunu anlıyor ne durumda olduğunu bilmiyor tabii ama Aha. nerede olduğunu anlıyor ve onu Ölmemiş yani. Babası, babası. ölmemiş. Ee, savaş sonrası yani savaşta ee, bir travma var ya. Hı -hı. Yani, bu travmayı yaşayan askerlerin ee, tedavi edilmek ya da bakılmak için toplandığı bir hastane Hı -hı. var. Meğer babası oraya götürmüş. Yani e, psikiyatrik bir durum var ortada. Hı -hı. Savaş sonrası travması atlatamıyor babası Hı -hı. ve birçok asker. Ve bir hastanede tutuluyor. Alfı bunu keşfediyor. Ve o hastaneye ulaşıyor. Gidiyor oraya kadar. Yani bir yolculuğu göz alıyor. Bir sürü şey yapıyor. Hep bir kenara biriktirdiği paralar var. Onları kullanıyor vesaire. Yani çok keyifli bir macera yani bu aslında. Yani keyifli derken bunu okumak çok evet. iyi geliyor insana. Yani bu böyle bir metni okumak. Evet anlattığı şeyler çok korkunç. Çünkü böyle bu kadar korkunç gerçekten. Yani bu gerçekliği bu tonda anlatmakta çok ciddi bir ustalık olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O ona diyorum keyif diye yani. Peki e, şimdi araya gireceğim e, hikayenin gerçek e, gerçek bir olayla ilgisi var mı? E, var tek mı? bir gerçek bir olay böyle bir insan üzerine değil bu karakterler kurgu hı. ama anlatılan olaylar gerçek evet böyle hayır, şeyler hayır, biliyorum. var. Biliyorum evet ama hani e, bildiğimiz hayır öyle bir bilgi yok, ya, yok bir kitapta bir yok hayır birinin gerçek hikayesi falan yani. öyle bir bilgi. Ya ben rastlamadım en azından. Aha. Çünkü sen ee, an anlattıkça o kadar çünkü gerçek bunlar i̇şte, gözümün önüne geliyor ki. Aynen yani... tam da onu söylüyorum yani bu kadar korkunç bir olayı, olaylar silsilesini evet. bu tonda anlatabilmek çok tatlı bir tonu var. Çok böyle e, içimize dokunan o, olayların hem gerçekliğine vakıf oluyoruz, Aha. çok korkunç gerçeklere vakıf oluyoruz. Hem de bunları e, çok ağır bir yük olarak almıyoruz ama varlar artık onlar. Evet. O kitabı okuduktan sonra bir de hayatında onlar var. Doğrudan varlar. savaşın içinde değilsin ama savaşı birebir yaşatıyor yanında kadarıyla. Aslında kadar. evet bu da çok önemli bir ayrıntı. Ve e, babasının e, işte durumunu görüyoruz. Babasının o hastane işte bir sürü şey oluyor ondan sonra. Evet, Hepsini de anlatmayayım. Yani çok girme. anlattım aslında kendimi tutamayıp çok fazla anlattım. Fakat şunu e, hani tekrar vurgulamak istiyorum. Savaşı anlatmak zorundayız. Yani Anlatmak zorundayız. Bunu anlatmamak abesle iştigal. Bunu anlatmamak çocuklarınıza zarar vermek demek. Çünkü böyle kötü bir şey var dünyada. Ve bunu bilirsek ve bunu tanırsak ancak bununla mücadele edebiliriz. Evet. Olduğunu bilmediğimiz bir şeyle niye mücadele edelim ki? Dolayısıyla bunu anlatmanın iyi yollarından biri de işte böyle nitelikli eserler. John Boyne'ın çizgili pijamalı çocuk diye de bir kitap. Evet, da o da İkinci Dünya Savaşı evet. ve Toplama Kampı hikayesi. Yine çok önemli evet. bir kitapta o. Ee, Tabi onun da onun da bu, list, yani bu bir liste yapmamız lazım bence. Ve mesela Hı -hı. bu işte Morpurgo'nun mesela savaş yatağı kitabı. Atı. İkisinden ee, de bahsettiğimiz. Evet. Ya da balık adını. diye bir kitap vardı mesela. O gün ışığı kitablı Müthiş bir kitap bence yine. Yani bu kitaplardan. E yani bir liste oluşturup gerçekten bunu Savaş bu kitaplı seçkisi. Evet yani bunları okumak lazım. bunlar üzerine konuşmak ve düşünmek lazım. Çünkü bunlar gerçek olaylar ee, ve bilmezsek karşısında duramayacağımız şeyler. Evet. Ee, Olduğun Yerde Kal adlı romandan bahsettik. Ee, Tudem yayınlarından çıkan, John Boyne tarafından yazılmış ve Arif Cem Ünver tarafından çevrilmiş kitap. Ee, şimdi bu kitabı armağan da edeceğiz aynı zamanda. Bir Dolap Kitap bu yayının band kaydını yayınladığımız zaman yorum bırakan takipçilerimizden birine kitabı çekilişle vereceğiz. Armağan edeceğiz. Ee, ama şimdi bir müzik arası. Müzik arası verelim. Biraz neşelenelim. Evet. Ee, Saftirik Grek e, yani Saftirik Grek sinemaya uyarlanan ilk filmden e, Le Freak adlı şarkıyı çalacağız. Ay, Çik söylüyor. Evet. Evet. 24.9 Açık Radyo'dasınız. Çocuk Kitapları programı Bir Dolap Kitap devam ediyor. Evet. E, Fatih Erdoğan'ın henüz iki kitabı yayınlanmış bir serisine geçiyoruz. E, Saftirik Grek varsa bizde de Memo var. <gülüyor> e, serinin tam adını söyleyeyim. Havalı, yakışıklı... <gülüyor> <gülüyor> Süper Kahraman, Memo'nun Hayatı ve Eserleri. Hayatı ve Eserleri. Evet. <gülüyor> Daha önce ilk kitabı hakkında bir dolap kitapta yazmıştım ben. Böyle, böyle de ödev mi olur adını taşıyordu. Öğretmenin işte aşk nedir? Hı -hı. Araştırın ve işte üç sayfa yazın. ...diye verdiği ödev üzerine... Aşk nedir? Araştırım ve 3 sayfa yazında... <gülüyor> ...fantastikmiş yani. Yani ben özetledim ama... Evet. ...işin özü bu ve... ...memoda başlıyordu işte tek tek... ...annesinden, babasından başlayıp... ...bütün e, mahalleliye... ...tek tek aşk nedir? ...diye ha. soruyordu ve her birinden... ...çok komik e, yanıtlar... ...geliyordu. ya yani ben çok eğlenmiştim... ...yani e, şunu söylemeden edemeyeceğim... ...Türkiye'deki... Yani ...Türkiye'de yapılan çocuk edebiyatı için... aşk ee, hani kaçılan konularda mesela evet. adında aşk geçtiği için satılmayan kitap biliyoruz. Evet. Çok iyi olduğu halde. Yani bu arada kitabın böyle bir önemi var. Ee, bence. Evet. Evet. E, ikinci kitap da Böyle de kitap mı olur? E, başlığını taşıyor. Şimdi Memo'dan birazcık bahsedeyim. E, memo ilkokula giden bir oğlan çocuğu ve e, aslında ayıptır söylemesi bir süper sahraman. <gülüyor> çok belli etmek istemiyor çünkü alçak gönüllü. Ya tabii canım, o yüzden yani. ilk kitapta da uzun uzun anlattığı gibi ön hani süper kahramanlar gibi e, Titan'ın üstüne donunu giyip de gezmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya da kaslarını gösteren dar giysiler yerine e, hani böyle böbürlenmek gibi olmasın diye bol kıyafetler giymeyi tercih ediyor. <gülüyor> <gülüyor> e, en yakın arkadaşı var Nurettin ama e, Memo e, ona köfte diyor genelde köfte diye sesleniyor. işte Nurettin ya. Yani Sidekick yani aslında. <gülüyor> kapılarını çalıyor mesela köfte evde mi diyor annesi de kızıyor Nurettin yok diyor. Peki köfteniz zaman gelir <gülüyor> sürekli öyle köftelerin Nurettin'in komik diyalogların içinde. Ee, ve Köfte Memo şaşkın bir tip aslında ee, Köfte daha da beteri Yani ikisi birbirini <gülüyor> bulmuşlar Çok eğlenceli iki tip ee, Memo'nun annesiyle babası da ayrı iki karakter Yani bir böyle Batman iki... Robin değiller ama <gülüyor> Eh işte yani Çabaları o yönde diyelim ee, Annesiyle babası e, Tabi eğlenceli tipler Sürekli didişiyorlar Böyle budu budu ve bütün bu e, ev ortamını Memo'nun gözünden görüyoruz. Zaten Memo hayatını kaleme alıyor. Dediğim gibi hayatı ve eserleri ikinci cilde işte anlatıyor. Ve ilkinde ödev işte aşk konusunu hı hı. araştırıyor. İkincide de öğretmen birazcık başı derde giriyor. İşte köfteyi resim çizerken yakalıyor öğretmen. İşte öğretmenin Resmini çizmiş, orada fetiş geliyor, fetişin resmini çiziyor, yakalanıyor. <gülüyor> fetiş bakıyor, Atatürk'e benzemişim ben, çocuğum ne güzel çizmişsin. <gülüyor> o güzel. Sonra işte ama öğretmen e, çok kurcalayınca, e, kitap yazıyorum diyor. Hı -hı. Ondan sonra, e, ama köftenin kitap, kitap okuduğu da yok. Aya yolculuk, he ne zaman kitap, kitap okudun mu çocuğum dese, Aya yolculuğu okudum diyor. Aya yolculuğu da okumamış. Neyse Memo da bu işin içine dahil oluyor bir biçimde. Ve öğretmen tamam yazdığınız kitabı e, bitirdiğinizde görmek istiyorum diyor. Ve bunlar ne yazacaklarını <gülüyor> bilmiyorlar. Güzelmiş. E, e, o arada işte e, Memo'nun evine e, memleketten işte babasının e, dedesinin köyünden bir adam gelmiş ama tanımıyorlar. Adam gelip yerleşmiş baş köşeye habire böyle oturup yiyor bütün evi yiyor neredeyse <gülüyor> sonra sürekli gaz çıkarıyor yani artık böyle kadın sinir krizleri geçirir cam sürekli açılıyor adam yerleşik durumda ve sürekli bir doğal gaz tesisi gibi geziyor hay Allah'ım ya bu Evin... gaz niye bizi bu kadar güldürüyor bilmiyorum yani ben o bölümde gerçekten öyle bir şey bir noktadan sonra iplerim koptu gerçekten işte yeni şeker atıyor, çayını içiyor daha <gülüyor> şekeri karıştırırken çayı bitiriyor, yenisini getirin diyor işte kadın yani fırını, tepsiyi, tenceri her şeyi yedirmiş artık <gülüyor> adam doymak bilmiyor. Bu arada apartman yöneticisi apartman bahçesine işte muhtar olacakmış muhtar mıymış bilmiyorum işte muhtarlık e, ku kulübesi yapacak ağaç kesmeye çalışıyordu Oo. ağaçların kesilmesiyle ilgili e, bir durum da var yani hep e, tanıdık aslında evet. durumlar. O arada da köfte ile memo, kitap yazma peşine kitap konu arıyorlar. Konu kara kahraman kimden bahsetmedi işte korku mu olsa onların işte mahallesinde bir ev var kapalı duruyor içindeki aile yazın geliyor kışın yoklar ama bir garipler zaten onların evini mi anlatsak hayalet varmış orada diye kendi kendilerine böyle bir e, ol, olayın peşine düşüyorlar işte araştırmaya girişiyorlar başları derde giriyor bir sürü olay yaşanıyor ve bu olaylar çok böyle akıcı ve komik bir biçimde ilerliyor beni çok eğlendiriyor bu seri işte kapağında da şey var komik meraklı açık sözlü <gülüyor> aşık şaşkın. İçten, dürüst. <gülüyor> Bütün kazanımlar ve değerlerimiz. <gülüyor> hepsi konusunda. mevcut. Evet ya çok iyimiş bu da. <gülüyor> Ve daha önceki kitapta da demiştim. Yani çok yerel unsurlar var. Yerel göndermeler var. O yüzden okurken hiç yabancılık çekmiyorsun yani mutlaka tanıdığın bir şey çıkıyor içinden. E tabii, yüzden... çeviri kitaplarda neredeyse imkansız olan diyaloglar ya da ayrıntılar evet. doğal olarak burada var değil mi bu önemli bir şey. Evet. E... Fatih Erdoğan kitapları ile ilgili sık söylediğimiz şeylerden biri aslında bu. Evet e... ve e... çok hızlı okunuyor işte içinde resimler var resimlerde de Memo'nun defteri olduğu için Memo'nun gözümden çizilmiş. Hı -hı. E, resimler. E, İpek var. E, suratını hiç görmediğimiz Memo'nun çok hoşlandığı kız. İşte hep saç arkadan gö görünüyor. <gülüyor> Kitapta da İpek şöyle bir diye. Kafasının arkasından bir resmi var. E, böyle de e, Kitap mı olur? Memo'nun hayatı ve eserlerinin ikinci cildi. E, Mavi Bulut yayıncılıktan çıktı. Fatih Erdoğan yazıp resimledi. Evet. Umarım okuyan herkes de benim gibi böyle keyif alır. Valla çok eğlenceli anlattın yani. <gülüyor> Eğlenmemek zor görünüyor bu kitaplarda. Evet. E, bugünlük benden evet, bu, bu kadar. kadar. Tamam. Gelecek hafta görüşmek üzere o halde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesruan'la Banu Aksoy ve Yğıtay Karakeya Kitap Dostu sizin okulu sundu